Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben deniz Ahmet Taş getiren e, İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim hocam. Afiyettesiniz inşallah elhamdülillah, elhamdülillah Allah afiyetler versin Cemiyen e, Hocam hani çok da bahsetmek istemiyorum ama bir televizyon programı oldu ee, ve hani bütün memleketin huzuru kaçtı diyebilirim. Müslümanların e, yürekleri sızladı, yaralandı. Ee, yani Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedilen bir programda ya yani onun e, içimizdeki o derin e, muhabbetine yönelik adeta e, oklar saplandığını hissettik diyebilirim e, biraz onu konuşalım e, diye düşünüyorum bugün e, ve öncelikle e, bizim hani e, iman esaslarımızın temel esaslarından rükünlerinden birisi peygamberlere iman Resulullah'a iman yani o imanın e, gerektirdiği hukuk üzerinde duralım diye düşünüyorum. Rabbimiz o hukuku kitabında nasıl belirliyor? E, bizim Resulullah Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkimizin e, çerçevesi e, bizzat hali hayatında nasıl belirlenmiş? Bunlar üzerine konuşalım. Hani herkes ana ölçüleri bilsin diye düşünüyorum yani e, Resulullah'la ilişkide ana ölçüleri bilsin söz olarak davranış olarak diye düşünüyorum e, tabi birçok e, belki konuşulacak e, başlık var e, ama öncelikle o ana çerçevenin bilinmesinde e, fayda olduğunu düşünüyorum bazen de insan hani Resulullah'a e, İttibanın e, Hakkını vermek gibi bir e, Problemi de Yaşayabiliyor diye düşünüyorum Ne dersiniz Şüphesiz hocam. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Olarak Anlaşılmadığı hiçbir yerde Biz bulunamayız Abdullah'ın oğlu Muhammed değil o Evet Allah'ın elçisi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir Burada Biz A-B şahıslarının Niyeti şuydu diye Tahlil etme hakkına sahip değiliz Kalpleri Allah biliyor ha. Onu konuşmuyoruz değil mi? Evet, evet. Şahısların isimlerini irdelemiyoruz. Yani. Evet. Onu, gerek de yok buna. Herkes hesabını Allah'a verecek zaten. Ama Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu Selam aleyhi ve sellemin insan düzeyinde konuşulduğu her yerde aslında Allah konuşuluyordur. Hmm. Çünkü Abdullah'ın oğlu Muhammed konuşulmuyor. Çok da konuşulacak bir bölümü yok onun. Allah'ın elçisini konuş Allah'ın elçisini konuşuyoruz yani, In takısı çok önemli. Allah'ın evet. elçisini konuşuyor. Yani bir elçi, o da herhangi bir elçi değil. E, bütün elçilerin elçisi yani, evet. elçilerin. <gülüyor> Allah'ı konuşuyoruz dediniz, çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi... Allah tanıtırken benim elçim diye tanıtıyor değil mi? Elbette evet. O sizin içinizden bir arkadaşınız değil. Evet. Diyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Evet. Onu arkadaşlarınızın çağırdığınız gibi çağırmayın diyor. Evet. Önünde edeble durun diyor. Sesinizi yükseltmeyin diyor. Yani onun ismiyle Allah da çağırmıyor onu. Evet. Bize örnek olsun diyor. Ey Muhammed demiyor hiçbir yerde mesela. Ey peygamberim diyor. Evet. Bu gösteriyor ki onun varlığı bizim içimizde Allah'ın peygamberi olaraktır. Evet direkt olarak kimse Allah'a karşısına almıyor bu böyle bir konuşmaya, yazıya, projeye girdiğinde ama bunun sonu Allah'a dayanır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ı konuştuğumuz kadar konuşabiliriz. Allah'a dayanırı herhalde biraz açmak Açmamız yani. açacağız lazım. Açmamız Evet. Neden? Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuyordu, yiyordu, oturuyordu, kalkıyordu. Bunlarla ilgilenmiyoruz ki. Bize şöyle uyumayı öğretti, şöyle yemeği öğretti, şöyle konuşmayı öğretti diye ilgileniyoruz onunla biz. Evet. Yani... Allah adına bize öğrettiği şeylerle ilgileniyoruz Ya diyeceğiz ki Bizim bir Allah'ımız var Celle Bir de bir peygamber gönderdi Bu peygamber haşa temsil için söylüyorum Kargo görevlisiydi Getirdi bıraktı emaneti gitti Evet Diyeceğiz Bu bir garip bir şey olacak Yani bir kitap bıraktı gitti bir adam Evet Olacak e Bunu hiçbir akıl sahibi söylemez evet. Zaten bıraktığı kitap böyle demiyor Evet, peşinden gidin bunun diyor. Yani belki o zaman demin söylediğiniz gibi o kitabı da değil mi e, tartışmak gerekiyor o zaman? Zaten nahuzu billah diyerek e, söze gireyim sıra Kur'an'da zaten. Hmm. Biz İmam Hatip e, Lisesi'nde okurken 70'li yıllarda hocam, belki siz de o günleri. Şey 60'lı yani. yıllarda 60 hep dört mezhep gerekli mi mezheplere niye takılıyoruz Ebu Hanife sanki peygamber mi gibi konular hep bizim kulağımıza gelirdi evet. işte filan alim mezhepsizmiş evet. filan alim de o mezhepsizlere karşı mücadele ediyormuş gibi gelirdi şimdi dikkat edin mezhebli mezhepsiz tartışması bitti çünkü neden mezhep dediğimiz şey ...bizim din sarayımızın... ...çit duvarlarıydı... Evet. ...o aşılınca... ...bina kapısı olan sünnete geldik... Evet. İnsanlar şimdi sünneti tartışıyorlar... ...bu sünnetin demir kapıları... ...kırıldıktan sonra sıra Kur'an'a gelecek... ...tıpkı Hristiyanlar da böyle yaptılar... ...Yahudiler de böyle yaptılar... ...Musa Aleyhisselam'da önce... ...senin erkekliğin eksik bilmem ne diye... ...bir sürü alay ettiler... ...Musa Aleyhisselam'ı aşınca... ...yani... Ulu orta bir e, sıradan İsrailoğullarından biri olarak onu görme cüretleri ortaya çıkınca İsrailoğulların, Yahudilerin Tevrat'la ileri geri oynadılar bu sefer. Hristiyanlar aynısını yaptılar. İsa Aleyhisselam'ı işte ya aşırı kutsayarak, ilahlaştırarak ya da yok sayarak oynayınca önlerindeki sırada İncil geldi. İncille oynadılar bu sefer. İncil ile oynayınca da Allah-u Teala onların nazarında zaten çok rahat hakkını savunabilecekleri işte Veyahut da hakaret etmekte sakınca görmeyecekleri bir isim haline geldi Dolayısıyla biz en özde Allah'a imanı saklıyoruz Allah'a imanımızın peygambere iman diye bir çerçevesi var O peygambere iman çerçevesinde bu ümmetin selefi var Ashab-ı başta olmak üzere ...bunlar kademe kademe aşılarak... ...Allah'a doğru gidiyor bu saldırılar. Evet. Biz Allah'a dayandığında saldırılar... ...uyanırsak uyanmamıza da gerek kalmayacak... ...o zaman. Evet. evet. Uyanmamıza da gerek kalmayacak. Bunun için... Belamızı bulmuş olacağız o zaman. Yani varsak eğer Müslüman olarak evet, bu dünyada... Evet, yani, ...yani aşılıp da... ...Allah'a kadar ulaşmış hakaretler... ...eğer... Son noktada anlaşılıyorsa biz yokuz demektir zaten. Yani evet. çoktan öldük de salamızı okuyan yok deniyor yani. <gülüyor> evet, Salamımız evet. eksik kalmış olur. Bu sebeple bugünkü tartışmaların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi, ailesi, sünneti, ahlakı, ashabı üzerindeki tartışmaların bugünkü zararını düşünmek geri zekalılıktır. Evet. Bugünkü bugün bir zararı yok zaten. Ee, ne gibi oluyor? İşte iki grupta tartışıyorlar. İki futbol takımının taraftarları birbirlerini alkışlıyorlar, yolluyorlar. Maç bitiyor, herkes kazandık deyip gidiyor. Evet. Mağlup olan takımını bırakıp gitmiyor mesela. Evet. Bir dahaki maça hazırlanıyor. Bu bir asabiyetle, yani kör bir dövüşle devam ediyor. Bunun ne galibi belli ne mağlubu belli Eğer biz bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait Herhangi bir şeyi Ona ait bir şeyi Konuşurken Bu Resulullah olan bir konuşuyoruz Allah'ın elçisini konuşuyoruz Dolayısıyla bu sözün ucu Allah'a dayanacak sonunda 20 sene sonra mı olur 30 sene sonra mı olur Şeytanın acelesi yok ki Evet. Şeytan 1400 senedir efendimizi ismini silmek için uğraşıyor. 1400 sene daha beklesene olur. Evet diye düşünüyor. Bu sebeple biz her şeyden evvel bu tartışmaların ucu nereye dayanıyor? Nere dayanacak sonunda? Ya bunu keşfedeceğiz A ve B alternatifleri olarak ya da evimiz yanınca yangını anlayacağız. Allah korusun Yani biz yeşil bir alan bir orman alanda evimiz var Orman yanıyor Biz evde televizyon seyrediyoruz olamaz ki Bu yangını söndürmezsek Bu evde yanacak bunun içinde Yani hiçbirimizin imanı Kim olursak olalım Ebedi garanti altında değildir ki Ebubekir Bekir Radıyallahu an bile son nefesinde iman korkusu taşıdı da gitti bu dünyadan Hakikatta budur e, zaten Peki burada şey yapanlar hocam Hani bu işe ulu orta e, girenler e, Yani bu söylediğiniz hassasiyeti çerçeveyi düşünmeden mi giriyorlar Ya da bir proje olarak mı giriyorlar Yani tabi burada e, yani bir projeyi tanımlamak falan gibi bir şey söz konusu oluyor ama Yani e, hani biz kötü niyetle giriyoruz demeyebiliyorlar. Ama bu, e, yaptıkları iş oralara e, gidiyor. Şimdi hocam bir kere e, A veya B, Ahmet, Mehmet kimse e, insanların kalplerinde hainlik var sözünü söylemek istemiyorum. Evet. Bu büyük bir iddia. Doğru. Bu bizden değil sözünü kullanmak istemiyorum. Evet. Gönlüm istiyor ki hep bizden ama hata ediliyor. Hata ediliyor. Taktik evet. hatası ediliyor. Ya belki diyeyim. buradaki konuşmalarımızı da o çerçevede. Yani e, ya bir daha hatırlatalım değil mi? E, ana çerçeveyi yani der gibi. En azından melekler niye taraf olduğumuza şahit olsun. Evet. Ya yani hiçbir şey beceremiyorsak bile melekler görsün bizim neyin taraf olduğumuzu. Yani evet. çünkü burada sendin bizdendin değildin gibi ifadeler ...çok fazla körük çekiyor bu... Evet. ...yangını büyütüyor... ...madem ben sizden değilim... ...sen de bizden değilsin dense... ...niye içimizde böyle bir şey oluyor... ...düşünelim... Evet, ...bu çok önemli bir nokta... 2 evet. hocam iblis melun... ...Adem Aleyhisselam'dan beri... ...proje geliştiriyor... ...en kötü şeyi bile... ...en iyi şey olarak sunma kudretine sahip... ...yani... alkolü alıp... E, ...rezil olanlar... ...onu... ...filan teselli için alıyorlar... ...yani... Evet. ...kötülüğüne bütün insanlığın şahit et olduğu bir şeyde bile... ...iyilik arıyor insanlar... Evet. ...yani ömür boyu hapishanede... ...ahiretide olduğu gibi cehennemde olmaya razı olarak... ...cinayet işliyor insanlar... ...bile bile cinayet işliyorlar... ...kazaen değil... ...ama onun o duygularına bakıldığında... ...dünyanın en iyi vazifesini yaptığını düşünüyor... Evet. ...yani şeytan en kötü şeyi bile iyi düşündürettirebiliyor. Hmm. Mesela bu olayda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi arındırmak için bunu yapmış olabilirler. Yani şeytan buna muktedir Öyle düşünerek. Diye, yani evet. Böyle düşünür kendini bu şekilde hepten iki kere şeytana kandırttırılmış oluyor. Ya yani sen kimsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi arındıracaksın yani gibi eee bilir iblis. Her halükarda ...niyet okuması... ...çok anlamlı olmuyor... kalpler evet. Allah biliyor... ...çünkü çok iyi zannettiğinde... ...nefsine yenik düşüp... ...ağzından bir cümle kaçırıyor... ...sonra o hatasını savunuyor... Evet. ...olabiliyor... ...en iyisi biz niyet okumuyoruz... ...ama bunun genel olarak maliyeti İslam'adır diyoruz. Evet. Hatta İslam'ın geleceğinedir diyoruz. Evet. Ümmeti Muhammed'in geleceğine maliyet olarak yansıyacak bu. Yani bugün Bağdat'ta işte bir bomba eylemi oldu. 20 kişi öldü diyoruz. Yazık 20 adam gitti. Sözü eksik diye düşünüyorum. Neden? Bağdat'taki o bomba yarın Müslüman olmayı düşünen 20 bin kişi yetkiliyor Avrupa'da evet. dünyanın öbür tarafında yani kendi kendini bombalayan bir dindar niye olayım ben bu dünyada dolayısıyla Bağdat'taki bombayı biz niye 20 kişinin ölümü olarak düşünelim ya da ben televizyona çıkıyorum Nuraddin Yıldız olarak bir konu anlatıyorum 3 kişi hayran olduk çok güzel anlattın diyor bana ama benim anlatma uslubum mimiklerim Orada yaptığım esprilerim yanlış anlaşıldı vesaire gibi sebeple 30 kişi de dininden soğuduysa ya da namaz kılmaya karar verdiği halde benim namazla ilgili anlatımımdan kaynaklanan hatalardan dolayı namaz kılmadıysa yarın e bunların hesabını ben vermeyeceğim mi? Evet. Yani ben bir doktorsam eğer iyileştirdiğim hastalar kadar ölüme sevk ettiğim hastalar da benden sorulmalı yan tesirleri. Yan tesir yan etkileri, yani negatif evet. sonuçları da var bunların. E, bu sebeple e, bu olayda biz Allah'ın peygamberini konuşuyoruz. Sallallahu çok, aleyhi ve sellem. Çok, çok önemli. Sallallahu Maliyet İslam'adır. Ben basit bir hocayım. Anadolu'nun bir köyündeyim. Ben ne etkileneceğim bundan diyemeyiz biz. Dünyanın hiçbir yeri Anadolu'nun köyü değil artık. Hele medyaya mal olmuş şeyler kesinlikle e, bizim dünya üzerindeki Müslüman gücümüzdür. Bu sebeple harem-i şerifte teravih namazı mesela canlı yayınlanıyor televizyonlardan. Evet. Ne kadar mutlu oluyoruz. Tabii. Ya bütün dünya bak Kabe'yi görüyor Kadir gecesinde. Herhalde herkes iman ediyordu. Bir saat önceki bir saat sonraki. Kötü yayınları da bütün dünya izliyor, i̇zliyor evet. Madem senin Kadir gecesinde dolu harem-i şerifi görünce insanlar Müslüman oluyor e, Filan yerdeki kan dolu fıçıları görünce de insanların dinden çıkması lazım o zaman ya. Diye e, düşünüyoruz, düşünmemiz lazım yani Yaptığımız diyor. her şey artık dünyanın gündeminde Bir de ben özellikle hocam bir konu Gündeme getirmek istiyorum. Yani belki ben meseleyi böyle ağırdan alıyorum. Lütfen siz böyle isterseniz radyo düzenine doğru hocam. çekin. Yok, yok. yok bu anlatacağım konu için özellikle söylüyorum. Şimdi hocam dinimiz İslamiyet. <gülüyor> Bir İslamiyetimizin Kur'anı. iki Kur'anımızın yanında duran onun yardımcısı hadisi şerifler. Evet. Ve İslam'ı, Kur'an'ı hadisleri bize anlatan ashabı kiramımız Evet Bu dört değer. Matematiksel çözüme konabilecek bir değerler değildir. Ne demek? Hmm. Mesela bizim önümüzde şu anda bir mikrofon var değil mi? Evet Belki siz ve ben bunu uğrasak bozarız Ama bunun servisi bunu parça parça edemez mi? Eder. Ede. Sonra da yerine koyamaz mı tekrar? Koyar. temizler daha iyi ses alır. Bu matematiksel değeri belli bunun. Mikrofonun kablosu burada. mıknatısı mic burada. Ne varsa içinde artık. Çok içinde ne olduğundan haberimiz yok çünkü. Bu cihazı ustası bozabilir. Ustası olmayan bozsa yapamaz ustası tekrar yapabilir. Aynen. Hayır. Neden? Elle tutuyorum. Evet. Gözde görüyorum Yapanı belli Kullanma kılavuzu belli Mekanizması belli bunun Evet. Yani. İslamiyetimiz böyle bir şey değildir hocam Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz Bu gayba iman edenlerin kitabıdır diyor Evet Otomatik matematiksel değerlerin dışına atıyor Kur'an-ı Kerim'i Gaybe iman edenler Ne demek gaybe iman? Elinle tutup gözünle göremediğin dünyanın kitabıdır bu Evet ...zaten Kur'an'ımız... ...Allah'ın kitabı dediğimizde bu zaten... ...yani değil? onu evet. şerretmeye çalışıyorum... ...Allah'ın demenin... ...maliyetini konuşuyoruz... Evet. ...sonuçlarını konuşuyoruz... ...şimdi biz... ...elle tutamadığımız... ...kalemle şekillendiremediğimiz... ...şunu şuraya koyalım diyemediğimiz... ...bir dünyayı... ...Allah'ın... ...gaib dediği... ...gaib dedi. yani sizin gözünüzün dışındaki dediği... ...cennet, cehennem... ...melekler... Arş. işte artık ne kadar varsa. Mesela namaz kılıyoruz sevap kazan. Namaz belli ama namazın sevabı belli değil. Neyle tartıyoruz bu sevabı? Niyet Niyetimiz nereye konuyor? Evet. Namazın niyeti olmadıysa namaz olmuyordur. Niyet for, ne ki? Ya? Formülden hangi fişe takıyorlar? Hangi cimşe evet. takılıyor bu? Evet. Yani ibadetler, şeriata ait ne varsa matematiksel fiziki değerler değildir. Evet. Bunlar Raip dediğimiz yani gözümüzle göremediğimiz, elimizle tutamadığımız, ayağımızla yürüyüp gidemediğimiz bir ortamın nesneleri bunlar. Dolayısıyla bunun sonucu ne? Yani Kur'an için geçerli bu. Kur'an'ın parçası dediğimiz hadis-i şerifler için de geçerli. Kur'an'ın parçası diyoruz. E Kur hadis-i şerif diyeceğiz. Evet. Hadis-i şerife ne diyeceğiz? Evet. Yani hadis-i şerife felsefe mi diyeceğiz? Elbette Kur'an-ı Kerim'in parçası. Çünkü Kur'an'dan başka bir şeyimiz yok ki bizim. Evet. Kur'an'ımıza yamanmış şeyler bizim için değerlidir. Evet. Eğer Kur'an-ı Kerim'in yanında duruyorsa hadisi şerifler bizim için dindir. Kur'an-ı Kerim'in dışına attıysak onu. E o zaman bizim için din değildi. Tarihi bir Metin Orhun abideleri gibi bir şey mesela o zaman. Maazallah. Yani o zaman kötü bir durum oluşur. Şimdi biz... Anladıysak bunu bu gaib dünyanın, gözümüzde görmediğimiz dünyanın iman ettiğimiz kitabıdır bu Kur'an. Ortaya şu sonuç çıkıyor hocam. Madem ben bunu gözle görmüyorum. Kıyamete kadar milyarlarca kere ayıbı, kusuru, yanlışı, itham edilecek şeyi bulunacak şeydir İslam. Niye? Ne demek istedik? Biraz açalım. Yani, düşmanlarının Heh. her türlü ithamı yapabileceği bir ortam bu evet. neden? açıp kamuoyuna bak ayrıntıları budur kablo buraya takılıyor diye göstermiyor ki allah Teala bunu ashab-ı kirama da göstermiyor yani inananı olacak inanmayan olacak ya iman edilir evet. ya iman edilmez Kur'an Evet. yani hak geldi iman edenler var etmeyenler var yani Allah'tan vahiy geliyor bir kere yani, Özü vahiy e, Elinizle tutamıyorsunuz Yani değil mi hocam bu vahiy Dedi ki fiziksel eh, bir şey yok Yok evet. Gidip de mesela en azından müzeye gidip Biz bir arabayı müzede seyredebiliyoruz İlk araba böyle yapılmış diye Kur'an'ın nesini seyredeceksin evet. Ashab-ı kiram ilk müminler Allah onlardan razı olsun Herhangi bir şekilde O insanlar ayrıntılarını Görüp bir iman ettiler ne ayrıntı gördüler. Yani Allah iman edin dedi, peygamberini gönderdi. Tamam diyen oldu, tamam değil diyen oldu. Diyene evet. Şimdi İslam bu olunca, Kur'anımız bu olunca, hadis-i şerifler bu olunca düşmanlarının milyonlarca kere yanlış ithamı da normal. Evet. Zaten Allahu Teala Kur'an-ı buyuruyor. Biz bu ayetleri indirdik. Telihin suresinde yok. Evet. Biz indirdik. Bir kısmı parazit yaşasın diye indirdik bunları diyor. Evet. Yani bile bile mesela 19 Yani inanç orada ayrışıyor zaten Zaten İnanan inanmayan orada ayrışıyor Dik durabilenle Evet Yamuk durabilen arasındaki fark bu zaten Evet Yani 19 görevlisi var cehennemin ayeti Ya 19 kişinin beklediği cehennem ne korkutacak ki insanları Zannetti müşrikler Ya biz onu hallederiz dedi 19 kişiyle uğraşırız orada <gülüyor> dediler. Ya öyle oldu hocam. Tabii. minler ne dedi aman Allah'ım biz Allah bunu 19 dediğine göre bir tanesiyle de uğraşamayız biz bunun. Tamam biz iman ettik dediler. Kalbinde hastalık olanlar desinler ki biz işte böyle yapabiliriz. Geçeriz 19 kişiyi. 5 kişi sen, 3 kişi ben filan pehlivanlık yaparız. Desinler yani, diye bu ayet indirdik diyor. Kalbinde hastalık olanlar diye de bir e, tanımlama getiriyor. Getiriyor. Değil mi Dolayısıyla Rabbimiz. biz bundan anlıyoruz ki kıyamete kadar Kur'an'ımızın, hadisi şeriflerin, ashab-ı kiramın düşmanı bitmeyecek. İblis üretecek sürekli. Evet. Teknoloji geliştikçe üretecek. Bunu bir zamanlar ümmetimizin selefi üzerinden yaptı. Tasavvuf erbabının büyükleri üzerinden yaptı. Sonra bu Hanife'yi dillerine doladılar. Onu açtıklarını zannedince ashab-ı kiramla oynadılar. Yok Osman şöyle yaptı, Ali şuraya niye gitti, Muaviye böyle. Sanki ilkokuldaki arkadaşlarını konuşuyorlar. Ama Kur'an'ın ve sünnetin etrafındaki Muaviye'leri, Ali'leri, radıyallahu anh'ım, cemiyan böyle elense çektiklerini zannedince cesaret verdi iblis. Haydi şimdi sünnete dedi. Evet. Sünnette de bu delice cesaretlerini ilerletince Kur'an zaten sizin elinizde oynayabilirsiniz onu diyecek. Hocam Sünnette ne itham ediliyorsa yani dillerine ne doluyorlarsa onun iki katı Kur'an'da var. Kur'an daha gayip kitabıdır. Evet. Daha daha gizli bir dünyadır dünya. Bu sebeple Kur'an azimuşşanık korumaktır Sünneti şimdi korumak. Dünde de Ebu Hanife'yi ve müştehit imamlarımızı... ...korumak buydu aslında. Ama o ne yazık ki geçildi o. Yani ilahiyat fakültesinde... ...bir medresede üç gün ders okuyan birisi... ...Ebu Hanife ile güreş yapacak... ...hale geldiğini zannediyor. Evet. İmam Malik onun şeyi oldu. Yok İmam Malik'in hatalarını buluyor. İşte filanca müştehidin ...yanlışlarını buluyor. Zannettiler. Bu sebeple... ...bir büyük hakikati... ...yani böyle Kur'an'dan aldım getirdim demiyorum görüyorsunuz yani bir zannımı söylüyorum Kur'an-ı Kerim'imiz bu saldırıların vukuunu zaten haber veriyor bize şüpheli kalbinde sıkıntısı olanlar saldıracak diyor bizim imanımızı çelik bir kale içerisinde tutmamız gerekiyor yani bu saldırılar niye oluyor dememiz akıl değil ne olacaktı ki saldırı olmayacaktı sonra hep ee, Siyonist mi saldıracak Kur'an-ı Kerim'e Bazen de Siyonist e, Kendi fikirlerini aşıladığı Birisini senin önüne getirecek saldırtacak. Bu sebeple Kur'an-ı Azimuşşan'ı Koruma derdi olanların Sünneti koruması lazım Evet Sünneti koruma derdi olanların Bu ümmetin ashabını koruması lazım Bu ümmetin ashabını koruyanlar Ashabın talebeleri olan Ebu Hanifeleri koruyacaklar Hiç başka çaresi yok ...filanca tasavvuf erbabı... ...işte... ...Fudayil bin İyad... ...şöyle bir yanlış yaptı... ...yaptıysa yaptı ya... ...beşer bu... ...deyip doğruları üzerinden... İslam'a devam edilecek... ...yani bin tane de doğrusu var... ...yani... ...beşer bu ya... Evet. ...beşer melek değil ki bu... ...peygamber de değil ki... ...yani Allah'ın zaten... ...sizin din önderleriniz... ...müştehitleriniz... ...hatasızdır, masumdur... ...dediği yok ki bize... ...böyle bir inancımız yok ki bize... ...yani bir insan... Yüz doğrudan bırakıp bir tane yanlış zannettiği şeyin irdelemesini yaparsa onun da aklından şüphe edilir. Beşeri konuşuyoruz biz burada. Dolayısıyla bizim bu tür saldırılara hazır olmamız lazım. Neden? Çünkü biz gayba iman ettiğimiz için rahatız. Gayba imanında sorunu olanlar rahat değiller. Rahat olmadıkları için de sürekli saldıracaklar. Bu saldırılara cevap yetiştirmek de mümkün değil. Ben bunu bilgiye Yani Allah dediyse doğrudur. Peygamberi dediyse doğrudur. Ashab-ı bize iyi bir sağlam kaynakla geldiyse bana ne gerisi doğrudur. Demedikçe biz Hazreti Ebubekir Bekir gibi yapmadıkça benim söylemek istediğim bu kadar uzun laftan sonra söylemek istediğim şu hocam. Bu dünyada hiç kimseyi biz ...dinimizde bulduğu bir ayıptan dolayı ikna edemeyiz hocam. Yani ayıp diye sandığı... Yani tabii tabii onun, evet, evet. ona göre ayıp buluyor. Evet. O güya peygamberi temizlemek istiyor. Güya o işte ashabı temizlemek istiyor. Yani iyi niyet kılıfıyla. Ben şöyle bir belge kendime göreyim. Bugüne kadar Allah'ın oğludur haşa İsa... ...diyen bir kimse ikna edilebildi mi hocam? %100 batıl olduğu halde. Belki şu hocam yani bu programları da onun için yapıyoruz. Şimdi bir kısmı hakikaten kötü niyetlidir. Zaten fesadın içindedir. Yani belki başkalarının da zihnini ifsad etmek için bir misyon da üstlenmiştir. Yani Olabilir. Şeytanın askeri olmuştur. Şudur budur. Onların ifsad etmeye yöneldiği insanları Belki doğru bilgilendirmek gerekiyor. Yani e, diyelim ki bu tartışmalarla da bir kaygı nedir? Yani bu işleri yeterince bilmeyen insanların e, bu tarz bir takım e, iğnalarla e, zihinlerinin karışması ihtimalidir. Onlara yönelik belki e, bazı şeyleri anlatmak lazım. Yani Resulullah'ın hukuku dediğim, sallallahu aleyhi ve sellemin hukuku dediğim, şey o yani Kur'an'ın hukuku Rabbimizin hukuku yani sizin bu iş doğrudan Allah ile ilişkili bir iştir Yani Allah'ın peygamberini elçisini konuştuğumuza göre Allah'ın kitabını konuştuğumuza göre Yani onlarla ilişkili bir şeydir onun için yani insanlara yani zihinlerimizi yeniden durultmak lazım yani bu tarz şeytan vesveselerine e, imkan vermemek, kapıları kapatmak babında bazı e, şeyler e, anlatımlar faydalı olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ama hocam bunu biz sen şöyle diyorsun. O tarzda doğrusu değil. Doğrusu böyledir dediğimiz zaman bir kere daha onun reklamını Doğru. yapmış oluruz. Yani Said Nursi'ye mal edilen Rahmetullahi Aleyhi bir söz var ya Batılın tasviri saf zihinleri ihlal eder yani O büyük bir tehlike <gülüyor> yani. doğru, doğru. Bizim evimize de girmiş oluyor Bu melanet bu sefer Dolayısıyla bu tehlikeli Bir ameliyat hocam Evet. Kılcal damarlar üzerinde bir ameliyat bu Dolayısıyla bunu Kamuya mal ettiğimiz zaman Taraftar olarak ona da birilerine yani biz şimdi ondan üç kişiyi kurtaralım derken bizdeki beş kişi oraya gitme ihtimali var. Doğru. Bunun tek alternatifi bizim kalemizin duvarlarını güçlü tutmamızdır. Yani biz filancalar şöyle söylüyor bu yanlıştır. Dediğimiz ortamda acaba niye öyle söylüyor onlar diye merak uyandırıyoruz. Uyan Şeytan bunu uyandırıyor. Belki de şeytanın Gayesi bizim içimizden de Bunun konuşulmasıdır Mesela diyelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok evliliği Evet. Yani en böyle ortada bir örnek olarak Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bütün dünya feda olsun 10 tane 20 tane kadınla evlense ne olur Deyip bizde atız evet. Allah ona bir şey demediğine göre Ya da ...biz sana bu kadar izin verdik... ...buyurduğuna göre... ...biz kim... bundan ...bunu konuşmak iman dışı bir hareket... ...çünkü Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde... ...sana bu kadar kadına izin vermiştik... ...bundan sonra evlenmeyeceksin daha diyor... ...mesela... ya ...11 hanımının varlığı olduğu gibi... ...Allah'ın garantisi altında... ...e peki... ...biz bunu konuşurken bile... ...bu neden sorusunun... ...Müslüman... ...imanı zayıf, bilgisi az... Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüzde yüz teslimiyet sorunu yaşayan işte lisedeki talebemiz, üniversitedeki talebemiz, kadın dünyası buradaki zararı da düşünmek zorundayız. Bunun bize iç maliyeti var bir de. Değer mi acaba ona cevap vereceğim derken bendeki kayba değer mi düşünüyor? Bunun tek çaresinin. ...bizim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetimiz... ...gaibe iman ettiğimiz için Müslümanız... ...şuurumuzu sürekli takviye etmemiz... ...yani düşman saldırınca bağışıklık sistemimizin güçlü olması halinde... ...mikrobunu bize sirayet ettiremeyecek o... Evet. ...bizim kendi bünyemizin... ...iç dinamizmini güçlü tutmamız lazım... Ya ...biz çocuklarımıza Allah, Resulullah... Ashab-ı kiram deyince kaşığı bırakıyor Bu kelimeler bittikten sonra kaşığı tekrar alıyor düzeyinde Saygı öğrettiysek biz Biznillahü teala düşman bizim içimize giremez Yavaş yavaş da bu güçlendirme dairesini büyütürüz Büyütmek zorundayız Buradaki sıkıntı üstadım Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Siret bilgisi olarak hep okutuyoruz Hmm. Mesela okullara siret dersi kondu Evet Tarihte Muhammed Aleyhisselam gibi bu Anlaşılıyor Akideye niye siret koymuyoruz Yani imanımız olarak sireti nebi konuşmamız lazım Birazcık açalım bunu Yani siret kondu problemli yanı Yok o ha. kondu niye kondu diye değil ha. Olur mu canım yani Siretin Bakın muhtevası açısından ee, Siret-i Nebi'yi biz yani Peygamber Efendimiz'in hı. hayatına siretini diyoruz evet. değil mi? Yani doğdu, öldü, yaşadığı bir kültür şu, savaşları, şu yaptı. savaşları yaptı bir kültür bilgisi olarak vermeye devam ettiğimiz sürece bu bize bir artı getirmiyor aslında. Evet. Yani insanlar 571'de doğduğunu bilse ne olur bilmese ne olur. Yani 571'de değil de 568'de doğsaydı bir şey değişecek miydi bizim için? Gibi oluyor. Ama Muhammed kelimesi sallallahu Selgallar aleyhi ve sellem. de nereye oturuyor? Evet. Biz niye bu dünyada varız? Evet. Hani nasıl sahabi diyor ki... ...benim canımı bırakmak istiyorsunuz yani... ...seni öldürmeyelim diyorsunuz... ...Muhammed'in hmm. şeyinde ne diyor? Ayağına bitirken batmasındansa ben burada ölmeyi tercih ederim diyor. İman bu işte. Evet. Bu sahabi belki de Efendimizin kaçta doğduğunu bilmiyordu. <gülüyor> evet. Ama... Muhammed senin yerinde olsun ister miydin deniyor asılacak bir Yani işkence bir sen göreceğine Muhammed Hı. görsün. Belki ya işte Muhammed bugünlere getirdi pişmanım dese bırakacaklardı onu belki de. Evet. Ama ne diyor? Onun ayağına bir batmaktansa ben burada asılayım diyor. Evet. İman. İman. Duygusallıkla bağlanmayalım peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Akidemizle imanımızla bağlanalım. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberim. Peygamberim ben demektir. Hayatım demektir. Düzeyine getirmemiz lazım. Yani siret bir pedagog kardeşlerimiz oturup bu uslupla yazmalıdırlar. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571'de doğdu. 600 şu yılda peygamber oldu. Bu tarih bilgisi. Evet. Onun yerine bir pedagog uslubuyla ne yazılmalı? Allah insanlığın kurtuluşu için 571'de kulu Muhammed'i gönderdi. Evet insanlığın kurtuluşu. Ondan sonra Ebu Cehil'e iman etmedi, Ebu Bekir e iman etti radıyallahu öyle demeyelim. Allah'ın gönderdiği peygamberi Ebu Bekir tanıdı kurtardı kendini. Evet. Ebu Cehil kurtulamadı. Yani siret bilgisi insanın kurtuluşu kurtuluş, Resulullah'la buluşmasında. Kurtuluş uslubuyla baktığımızda. Hmm. Mesela Ebu Bekir cennetten tavır koydu. Evet. Ebu Cehil cehennemden tavır koydu. Hı hı. Öbür türlü tarih hep tekrar ediliyor. Bizim kadar Hristiyanlar da okuyorlardır Efendimizin tabi, doğduğunu tabi. öldüğünü. Biz bir iman ya, kültürden ediliyorlar. Kültürden ibaret değil Resulullah Efendimizle ilişkimiz. Neyse. Buraya nereden geldik şimdi? Şundan geldik. Yani o adamların e, belki projedirler, art niyetlidirler. Saldırıları yani onlara cevap vermeyeceğiz mi? Ben cevap vermeye yetiştiremeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü ben konuşurken bir defa Allahu Teala'nın ismini anarken... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini anarken... ...ya o Muhammed diyor ben sallallahu aleyhi ve sellem diyorum... ...ben daha uzun bir isim anıyorum. Evet. Benim konuşmam haram olan cümleler var. Onun hiçbir haramı yok. Adam rahat konuşuyor. E ben sahih hadis değilse cevap veremiyorum... O yalan doğru eğri ne varsa Hepsine cevap veriyor Ben mantığıma uydu veya uymadı diyemiyorum O mantık iddiasında Önce Bu, önce mantık Din konularını insanlara anlatmak lazım Yani iki güreşçi düşünelim Üstadım birisi Sadece elinle güreşebilirsin Deniyor öbürü tekmede vurabilirsin Kafa vurabilirsin Bıçak saldırabilirsin deniyor Ya bunların kazananı belli evet. Yani öbürü çok kuralla dövüşüyor Ben müminim Peygamberimiz savunurken bile aleyhissalatü vesselam bırakamam. Onun hayatta edebi yok zaten. Evet. Dolayısıyla çok zor bir dövüş bu. Evet. Çok zor bir dövüş. Benim şahsi kanaatim hocam, bireyler olarak biz bu mendebur fikirli insanlara asla cevap yetiştiremeyiz. Ama Müminler olarak toplu cevabımızın Önünde bunlar geri adım atmak zorundadır bu cevap yetiştiremeyiz şey, Bir zaaf olarak Telakki edenler olur mu hocam Olabilir tabi evet. Niye olabilir Çünkü ben diyorum ki Ashab-ı bu bilgiyi aldım Başlarım senin sahabenden diyor evet. Nesine cevap yetiştireceğim ben bunun Ondan sonra diyeceğim ki Sen melonsun zaten sen inanmaya nasıl Baştan zaten adam söylüyordu inanmadı evet, yani evet. Ortak rakamlar üzerinden konuşmuyoruz biz İyi. Belki şöyle bir şey mi acaba Bu tür tartışmalara önce herkesin zeminini belirleyerek çıkmak Yani diyelim ki ben biraz önce söyledik iman çerçevemiz Değil mi ben Allah'a iman ediyorum onun rasulüne iman ediyorum, onun Kur'anına iman ediyorum, hadisine iman ediyorum, sahabesini ilk nesil olarak çok önemli bir nesil olarak görüyorum. Sen nerede duruyorsun, değil mi? Yani. Aa, ben Allah'tan yanayım diyecek. Kurandan yanayım. Kurandan yanasın. Peygamber. Yük, yük söz söyleyecek. Peygamber senin için nedir? Olur mu peygamberimdir. Zaten onu onu kurtarmaya çalışıyorum sizler. İşte bunlar ortak zeminse hocam. Ondan sonra peygamberi didiklemeye başlayamaz diye düşünüyorum. Yani zemin kaybı oluyor. Benim gözlemlediğim hocam, zemin kaybı şüphesiz. oluyor. Ama bu adam senelerdir Ebu Hureyre ismini çürüttü. Evet. Ben ona Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir hadis verecektim. O Ebu Hureyre'yi konuşma diyecek. Evet. Yani o zemini çok haklısınız. Zemini çürüttü. Ashab-ı kiramı çürüttü her şeyden önce. Yani Ebu Hureyre'den bahsedemiyorsun. E, filanca Abdullah İbni Mesud'dan bahsedemiyorsun. E, Abdullah İbni Ömer'den bahsedemiyorsun. Onlar ayrı onlar onlar. Kendi şöyleydi böyleydiler. Diyebiliyor. Çünkü biz. E, yani bunu söylerken de içim cız ediyor hocam ya. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Biz. Kavga. Bacayı tutuşturduktan sonra yangın geldik girdik bu kavganın içine. Adamlar yani Hollanda'da 250 sene önce oryantalist olarak bu faaliyete başladılar. Biz bacada ateşi görünce... O, ev yani Oryantalistler öyle... bizde bedenleniyor şimdi hocam. Ya ne yazık ki yani yazık bacalık ki. yaptılar bunlara nesil yetiştirdiler. Şimdi biz geldiğimiz zaman yani şunu kurtaralım derken onun 100 metre gerisinde fitili varmış meğer ki. Yani evet. yangına biz çok geç müdahale etmiş oluyoruz. Bu sebeple önce çoluk çocuğu bu yangından kaçırmak lazım. Yani sonra evi kurtaracağız. Yani imanımızı kurtarma düzeyindeyiz diye korkuyorum. Mesele basit böyle bir, mesela deniyor ki, işte müştehitler zamanında da ee, ...tartışıldı belli mi... ...ya tartışıldı ama... ...aile içi konular olarak tartışıldı diyelim bunlara... ...imani meseleler üzerinde... ...kanaat belirtiler... ...biz şimdi dışarıdan saldırılara cevap veriyoruz... ...yani dış hücum bunlar hepsi... ...Allah muhafaza buyursun... ...bu sebeple... ...bunlar kendileri... ...bunun bir dış hücum olduğu... Kaygısını taşırlar mı hocam? Taşıyorlar bizi dışarıda görüyorlar. Bizi dışarıda. <gülüyor> Onlar bizi dışarıda görüyorlar. Allah. Şeytan projesinde çok başarılı. Hocam gene de şöyle düşünüyorum. Ee, yani bizi dinleyen bu konularla ilgili çok da e, geniş bilgileri olmayan, olmaması olması mümkün olan insanlara yani o başta ifade ettiğiniz yani Allah Teala işte onun Resulü, onun kitabı, e, bunların bir mümin için ne anlam taşıdığını şöyle bir genel değerlendirmelerle anlatsak diye düşünüyorum. Evet, bir, biz Allah'a onun kulu olarak iman ediyoruz. Evet. Allah'ın iman ettin, edin, mümin olun dediği şeyleri de beğendik, hoşumuza gitti, iyi bölümlerini aldık diye iman etmiyoruz teslim olduk. Evet. Böylece Müslüman olduk biz. Yani Müslüman olmak, teslim, teslim olmak anlamına geliyor. Biz marketten gidip bir çikolata almıyoruz. Evet. Şu marka, bu marka almıyoruz. Tercihimiz yok bizim. Rabbimiz bize şu cennet anahtarıdır. Bu Kur'an sizindir. Dedi peki ya Rabbi dedik. Sonra çıkıp da şu suresinde şu ayeti değiştirsene ya Rabbi diye kanun teklifi veremeyiz biz. Çok alıştık bu demokratik tavırlara biz evet. Yani demokraside nasıl olsa Bir sene önceki kanun bir sene sonra değiştirilebiliyor Bizde Kur'an'da bu yok Teslim olduk biz İki şunu bilmemiz lazım İmtihan gereği Allahu Teala Kur'an'a saldırılacağını Biliyordu bunu bize haber verdi Müminsek Biz buna hazır olmamızı istedi İki türlü hazır olacağız Bir sarsılmayacağız Kur'an'a saldırıldığında Peygamberimiz Aleyhisselam'a saldırıldığında sarsılmayacağız. Ashab-ı saldırıldığında sarsılmayacağız. İki, karşı taarruzumuz da hazır olacak. Bu taarruzu yaşadığımız zamanın fitne fesat çeşidine göre hazırlayacağız. Mesela bu zamanın dine saldırı fitneleri nedir diye yüzlerce tezimiz yap olacaktı bizim. İlahiyat fakülteleri... Muhtizlerinin filan felsefesi diye Haricilerin şu ekolü diye tez yapacak yerde Bu çağın fitnelerine karşı Hazırlık diye tez yaptırsın hocalar evet. ya Bu zamanı düşünelim biz Biz bugünün kullarıyız Bugüne im, imtihan Olunuyoruz biz yani geçmişteki bin batiniliğin filan köydeki maceraları ne edeyim ben onu ya geçti gitti onlar bugün batinilik gene çıktı bugün haricilik gene çıktı bugünkü versiyonları üzerinde çalışma yapmamız lazım bizim yani hem kendi iç bünyemizde güçlü olmak hem de saldırılara karşı püskürtücü çalışma yapmak vazifemiz mümin olarak ama bizi dinleyen kardeşlerimiz bizi okuyan kardeşlerimiz ...bunu evrensel çapta düşünme yerine... ...ev çapta düşünmek zorundadırlar... Evet. ...evrenseli düşünürken... ...çocuğumuz ateist olabilir evde Allah muhafaza ...Allah olursun. korusun... ...çünkü biz öncelikli sorumluluğumuz kendimizdir... ...bir A şahısı olarak... ...siz Ahmet ben Nurettin olarak ben mesulüm... ...sonra eşim... ...çocuklarım... ...ebeveynim... ...akrabalarım... ...daire büyüyor... ...büyüyor, büyüyor... ...işte yedi kıtayı dolaşıyor bu sefer... Ama yedi kıtayı düşünüp de benim oturduğum yeri çürütürsem bu taktik hatası olur. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Bir, bizim e, bize din getiren müştehitlerimizden, akidemizden bir şüphemiz yok elhamdülillah. Elhamdülillah. Mesela e, siz benden daha fazla görüyorsunuz. Şöyle bir düşünceli Müslüman'a rastladınız mı? Ya biz İslam diye bir şey öğrendik ama namazda kılıyoruz ama... Acaba bunun daha iyi çeşidi var mıdır diye arayana rastladınız mı hocam? Evet herkes, tabii. herkes memnun. Madem memnunuz. 1400 senedir de herkes bu halde memnun. Bu kapağı açmayı kabul etmeyeceğiz. Evet. Buna müdahaleyi kabul etmeyeceğiz. Hele hele akide konularında iştihat olamaz artık. Yeni bir akide konusu yok ki. Niye iman ettiğimiz belli bizim elhamdülillah. Yani iman esasları iman esasları üzerinde. Kur'anımız, evet. peygamberimiz, melekler, kader, ne varsa iman esasları üzerinde felsefeye kapıyı kökten kapatmamız lazım. Çok güzel. Felsefe yok, evet. tartışma yok. Mesela benim evimde çocuklarımdan biri ya işte aslında asaptan filanca filanca kızı seviyormuş da diye başlarken bir dakika kim lan bu senin okul arkadaşından mı bahsediyorsun sus sus, böyle bir şey konuşamazsın ne anlatıyorsun sen biraz sonra ucu senin imanına dayanacak bir kapıyı açıyorsun yani bunun avamdan olarak bizim gibi insanlar avamlardan avamız biz yani sıradan insanlarız bizim müştehitlerin konuşabileceği meseleleri ulu orta evde konuşmamız doğru değil Çocuklarımızın beyin kapasitesi buna Müsait değil Biz bile etkilenebiliriz Bir kere acaba dedirtir bize şeytan evet. Ne olursa olsun Acaba dedirtir Mesela en basit örnek ben size vereyim Bir televizyonda tartışma oluyor Veya bir yerde bir tartışma oluyor Dostlarımdan birisi arıyor Hocam Televizyon siz izlemiyorsunuz ama Filanca filanca şeyi dedi O konudaki hadis sahih değil mi hocam Ben haine inanmış olmayalım Aciz ediyor kalbim. Evet acaba? Yüzde bir de olsa şu andaki sahih değil mi o hadis sözü öbür taraf üç dört hamle daha yapınca bu soru işaretinin büyüyeceğini ortaya çıkarıyor. Duymamış olmak gerek, gerekecek kadar ya. sanki hiç duymadın böyle bir şey konuşulmadı. Düzeyinde imanımız olması lazım. Bir kere bu saldırıyı Mesela filan konuşma iki saat sürdü televizyonda. Hain boğasım geldi adamı. Madem boğasın geldi iki saat nasıl izledin adamı sen? Evet. Bir cinayet sahnesini iki saat izleyebilir mi insan? Çocuklara bile şu şu saatten sonra filmleri izlemesinler diye uyarı yapılıyor. Evet. Ya, sanal olduğunu film olduğunu herkes biliyor. Ne güzel, bir cinayet sahnesini iki saat izleyebilir mi insan? Ama iki saat peygamberimi vesselam... onun hanımlarından bir tanesini ashabı kiramı irdeleyen bir konuşma dinliyorsun. Yeah. Ve iki de bir de uf puf getir bir çay elif neler konuşuyordu güya refleks gösteriyoruz aslında o refleks yani avuntu benim o konuşmayı dinlemeye... mecalim olmaması lazımdı çünkü o bir taviz çeşidi eğer ben şimdi hain ne diyor Allah'ın berası diye bir savunmayla dinliyorsam yarın bu adam da yalan yani çok da yalan söylemiyor adam dedirtecek bana. O da çünkü zamanında imanın şartlarını sayıyordu o saldıran adam. Evet. O da tertemiz bir çocuktu belki hafız. Günün birinde acaba diye bir madde onu o noktaya getirdi. Ben bu konuda e, yani özellikle belki farklı düşünüyorum ama bu konudaki düşüncem benim Müslümanların peygamberlerinin ashabın tartışılmasına müsamaha etmemeleri şeklinde çünkü bu müsamahayı kaldıracak ciddi ortamda değiliz üstadım Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in ders halkasında bile bir soru büyük bir batıl hareket olarak ortaya çıktı yani Hasan Basri'den daha ikna edici hangimiz olabiliriz hangi hoca efendi olabilir Hasan Basri ikna edemedi Evet. Yani Mutezile'nin çıkışını engelleyemedi. Evet. Engelleyemedi. Yani Hristiyanları ikna edemiyoruz biz olan Oğlu olan Allah olur mu? Aklını mı yedin diyorsun? Tövbe tövbe çarpılacaksın diyor. Evet. Ona göre o hak çünkü. Şeytan kimseye bu batıldır demiyor. Seninki haktır diyor. E biz elimizdeki Kur'an'ı, hadis-i şerifleri tartışalım mı? Hayır. Burada çok küçük bir soru çünkü siz saate bakmaya başladınız. Bir şeyin özellikle vurguluyorum hocam. Evet, hadis-i şerifler kökten teslim olunulmadığı sürece kalbinde maraz olanlara bin tane sorun getirebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına konuşuyor. Beşerin anlayacağı şeyler konuşmuyor olabilir. Teknolojiye göre zıt şeyler söylüyor olabilir. Biz kökten iman ederiz. Namazın mesela... Kış günü romantizmalı bir adama namaza kalk demenin sakıncalı olduğuna dair tıp 40 tane tez hazırlayabilir. Buna rağmen ben kalk dedi peygamber kalkmak zorundayım. Yani biz Kur'an-ı Kerim'imizi onun yanı başındaki hadisi şeriflerimizi oturup herhangi bir şekilde açıp tamir etmeye kalktığımızda şu sonuç çıkar. Karadeniz'li temel Saati sökmüş. Tekrar parçaları yerine koyacak, bir türlü koyamıyor. Bir iki üç parça hep fazla çıkıyor. Onu koyuyor o fazla çıkıyor. Sonunda bakmış olacak gibidir. Bunları zaten fazladan koymuşlar buna demiş. Kapağını kapatmış saat. Şimdi biz 1400 sene sonra çıkıp niye bunu peygamber dedi? Diye irdelediğimiz zaman fazla parça buluruz İslam'da. Evet. Buharide fazla parça buluruz. Evet. Bugüne kadar e, bu sizin belki projedir dediğiniz tiplerin ortaya çık konuştuğu şeylerden hiçbir tanesi günlük hayatımızla ilgili bir şey değil. Evet. Günlük hayatımızda yok o nesneler bugün. Dolayısıyla onları bugünkü günlük hayatımızı Müslümanların bombalanan topraklarını fakirliğimizi çalınmış top petrolümüzü vesairemizi kurtarmayacak. ...günlük hayatımızla ilgili olmayan bir şey... ...niye konuşuyorsun sen? imanımı kökten götürmek için. Evet. Yani madem günlük hayatımızda... ...siyasetimizde, eğitimimize ilgisi yok... ...bırak ya, bırak dokunma buna. Yok onun derdi benim günlüğümü... ...medeniyetimi, ülkemi kurtarmak değil ki... ...onun derdi imanımı çalmak o zaman. Evet. Bu sebeple yani müsamaha etmememiz gereken şey imanımızın imanımızdır. Çalınmasına müsamaha etmeyin. Allah razı olsun. Evet. Öz olarak o çünkü sonunda bu adam imanı mı götürmüyor? İman dediğimiz şey ağır dağ gibi yerinden kalkmayacak bir şey değil ki üstad. Evet. Bir kıl kadar hafif bir şey iman. Zihnindeki gibi bulanıklık iki gün sonra seni Ebu ile aynı kantara koyar. Allah korusun. Nauzu billahi Dolayısıyla imana dair, Allah'a dair peygambere dair hatta ashabı kirama dair şeyleri tartışmamak lazım tartışmayı kabul etmemek lazım çünkü onun kaybedeceği hiçbir şey yok Evet. o okyanusa taş atıyor onun kaybedeceği bir şey yok ben çok şey kaybederim ona da bir şey söyleyin hocam ona da aklını kullan ahiretini kurtar demek zorunda. Evet, çok. Güzel. Ahiretini kurtar. Sana kalmadı İslam'ı kurtarmak. Sen kendini kurtar demek zorundayım. Evet. Eğer samimi ise. Yani işte bu söz gider hocam inşallah. inşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bir damar bulur inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslamdan hayata ölçüler programında Nurettin Yıldız Hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Yani baş baştan...